Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim <gülüyor> Bugünkü dersimizin konusu sahabenin ve selef salihin dediğimiz hayırlı kişilerin Kur'an'daki müteşabih ayetlere imanı nasıldı? Sonradan gelenlerin bu konudaki tutumları ve onların yolundan inhirafları nasıl oldu? Ve Ehli Sünnet itikadı adındaki bir kitabın ilk sayfasında tenbih yani uyarı yazısındaki aldatmacanın durumu hakkında olacak. Yani bugün şu kitaptaki aldatmacayı ne yapacağız? Ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kitap bu hepimizin gördüğü gibi. Kitabın ismi ehli Sünnet İtikadı. Bedir yayın evinden çıkmış. Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevi ne yapmış? Kitabı telif etmiş. Ve yayıncı da buna bir tembih ve uyarı yazısı yazmış. O yazıyı okuyacağız. O yazıyı kelime kelime Açıklamaya çalışacağız. Bakalım bidat ehli kimmiş? Sahabe-i kiramın Rebvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazaratının yolundan inhiraf edenler, ayrılanlar kimlermiş? Onu görelim şimdi. Evet. Kitap şöyle başlıyor. Aziz Müslüman, bil ki itikat ve amelde yegane hak yol, ehli sünnet ve cemaat yoludur. On numara bir söz. Bu yol, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile ashabının üzerinde bulundukları akidevi ve ameli mübarek bir yoldur. Süper bir tarif. Nitekim hadisi şerifte mealen, istersen kapat onu e, Cafer, onu, onu kapatsın daha iyi. Çünkü çok boğuldu yapıyor, yankı yapıyor. Benim sesim her tarafa gider inşallah. Ve <gülüyor> aleyküm selam ve rahmetullah. Evet, nitekim hadisi şerifte mealen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetim 73 fırkaya parçalanacak. Biri müstesna... Bu fırkalar cehennemlik olacaktır. Cehennemden kurtulacak fırka benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir buyurmuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Burası da çok harika bir söz, bir giriş kitap için. Ondan sonra devam ediyor. Ashabu kiram tabi'in ve ilk çağ Müslümanlarına selef-ü salihin denilir. Onlar itikadi mevzularda fazla teferruata girmezler. Kardeşlerim, şimdi burasını can kulağıyla dinleyin. Adam nasıl hakkı söylüyor? Ondan sonra haktan nasıl inhiraf ediyor? Ümmeti Muhammed'i, Ümmeti Muhammed'i muvahit olan kişilerin akidelerinden ve ameler, amellerinden alabilmek için nasıl bir aldatmacaya bürünüyor onu göreceğiz şimdi. Okuduğumuz, okuduğumuz meseleleri burada çok iyi dinleyin. Kimin gerçek ehli sünnet, kimin ehli bidat olduğunu ne yapalım? Anlayabilelim. Evet. Selef-ü salihin dediğimiz sahabe tabi'in ve etba'u tabi'inden olan Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayırun nasi karni thümme lezine yelûnehum buyurarak övdüğü ilk üç nesil Neymiş? Onlar itikadi mevzularda fazla teferruata girmezler. Burada tenbih ve uyarı yazısını kaleme alan kişinin sözü bunlar. Dini konularda münakaşa etmezler. Tevil yoluna da sapmazlardı. Nasıl bak ne yapıyorsa Habee Kiramı tabiğini, etba ot tabiğini, imamları övüyor. Bu söz on numara bir söz. Ama bakalım bu on numara sözün arkasından ne gelecek? Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Ancak hakkı söyledi. Ama şimdi ne yapacak? Haktan nasıl inhiraf edecek? Onun neyini yaptı? Girişini yaptı ancak kelimesiyle. Zamanla İslam dünyasında bozuk fırkalar türedi, sapık inançlar meydana çıktı. Bunun üzerine ümmeti dalalet ve bidatlardan korumak üzere ehli sünnet önderleri İslam akaidinin hükümlerini tedvin etmişler, hakkı batıldan ayırmışlardır. Çünkü dinimize karıştırılmak istenen hatalı inançların ayıklanması, halkın aydınlatılması, doğrunun yanlıştan tefrik edilmesi için artık delillere başvurmak, tevil ve tefsire müracaat etmek, derinliğine münakaşa ve müzakerelere girişmek zaruret olmuştu. İtikatte Ehl-i Sünnet mezhebinin iki büyük imamı vardır. İmam-ı Eş'ari ve İmam Maturidi. İmam-ı Eş'ari ve İmam Maturidi bu iki imam sünni Müslümanların inanç önderleridir. Sünni Müslümanlar bu imamlar kitaplarını tehlif etmeden önce neye inanıyorlardı? İnançsız mıydı bunlar? Onlara gelinceye kadar İslam akidesi Kur'an ve sünnetle tespit edilmemiş miydi? Bakalım şimdi. Subhanak Ya Rabbi. Cenab-ı Hak her ikisinden ve onların yolundan giden alimlerden razı olsun. Kişinin yazmış olduğu, kaleme almış olduğu tembih ve uyarı yazısı bu. Evet. Daha sonra, şimdi ne yapıyor bakın, zehiri akıtmaya başladı. Daha sonra Selefiye denilen hatalı bir mezhep ortaya çıkmıştır. Bunun kurucusu i̇bn illa billah. Devam ettiricileri de Muhammed bin Abdülvehhab ve gayri muteber olan şahıslardan Cemaluddin Afgani, Muhammed Abdu Reşit Rıza gibi kimselerdir. Selfusalihin ile selfiye mezhebini birbirine karıştırmamak lazımdır. Birincileri ehli sünnetin öncüleridir, ikinciler ise ehli bidattır. Yani selfiye mezhebinin müntesipleri ehli bidatmışlar. Kime göre? Gösterelim kitabı bir daha, görmeyen arkadaşlar var. Şu kitaba göre. Şimdi kardeşler bir meseleyi ortaya atmak değil onu delillendirmek, Kur'anla sünnetle delillendirmek. Allah Celle Şanuhu ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kul hatu burhanakum kuntum sadikin. Muhammed söyle, (sallallahu aleyhi ve sellem) hatu burhanakum. Delillerinizi getiriniz in kuntum sadıkî. Eğer gerçekten sadıksanız. Peygamber Aleyhisselatu vesselam kendisine muhalif olan kimselere delil getirmelerini istiyor. Biz de şimdi bu adamın iddialarına karşı delil getirmesini isteyeceğiz. Delil getiremeyecek ama biz bunu iddia edenin kimsenin bunu iddia eden kimsenin ehlibidat olduğunu, sahabenin, tabağinin, etbavut tabağını ve müştehit imamların Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'in akidesinden, inanç sisteminden inhiraf edip ayrıldıkları ne yapacağız? Kur'an ve sünnetle ispat edeceğiz. Selef-i Salihin'in imamlarının sözlerinden ispat edeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Şimdi gelelim buradaki kitabın kelime kelime eleştirisine. Yani şimdiye kadar okuduğumuzu ne yapacağız? Eleştireceğiz. Bakacağız Kur'an ve sünnete ee, buradaki yazılanlara kim uyuyor, kim uymuyor, kim inhiraf etmiş. Kim gerçek ehli sünnet, kim gerçekten ehli kaymış? <gülüyor> bir kaymış. 1- Resulullah aleyhissalatü vesselam, ümmetim 73 fırkaya parçalanacak buyurması gaybi bir haber. Doğru. Rasulullah söylemiş bu ümmetin başına gelebilecek en büyük musibetlerden bir musibet ümmetin parçalara ayrılması itikadi ve ameli durumda parçalanıp çeşitlere ayrılmanın itikadi ve ameli yönden olacağı kesindir yani bir adam kola, kolu bacağı başı ayrılacak değil ya itikaden ayrılacak bu ümmetten ya amelen ayrılacak bu ümmeti Muhammed'in arasından selef salihin ve ee, sahabe-i kiramın görüşlerinden ve amellerinden Resulullah aleyhissalatü vesselam bu mübarek sözüyle buna dikkat ne yaptı? Çekmiş oldu ta ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onun ashabından sonra ne yapmasınlar? dalalete düşmesinler Resulullah Allah'tan aldı celle Şanuhu. Sahabe-i kiram da peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendi bu dinin akidevi ve ameli yönünü. Evet. İkinci olarak biri müstesna bu fırkalar cehennemlik olacaktır buyurmuştu ya Resulullah aleyhissalatü vesselam hadisin devamında. Evet. Bu da bu ümmetten olup kurtuluşa ereceklerin sadece bir tek zümre olacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belirtmiş bu gruba dahil olunması gerektiğini o topluluktan itikadi ve cihetten ayrılınmaması gereğini ve lüzumunu ne yapmıştır? işaret etmiştir bu hadiste. Üçüncü olarak cehennemden kurtulacak fırka benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir buyurmakla Kurtuluş çaresinin sünnette belirtilen sahabeye anlatıldığı, açıklandığı ve onlara öğretildiği ve sahabenin cem'an algılamaya ve uygulamaya koydukları gibi inanıp amel edenlerin bu konularda fikir yürütüp yoruma tabi tutup Kelime ve kavramları esas mana ve mevhumlarından başka yola çekmemekle. Duyulduğu gibi kabul edenlerin kurtulacaklarında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? beyan etmiştir. Nasıl duydun Allah'tan? Semi'na ve ta'na diyeceksin. İşittikle itaat ettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nasıl duydun? Ne yapacaksın? Onu uygulamaya koyacaksın. Evet. Evet. Zira sahabe radıhallahu taala aleyhim ecmaîn Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarıyla yetinmişler bu konularda ileri geri söz söylemeye yeltenmemişlerdir. Bizim Allah tarafından bize numune olarak gösterilen kimseler bunlarsa onlar nasıl yaptıysa biz de o şekilde yapmamız lazım. Evet. iman ve amelde Önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve nasıl iman edileceğini, nasıl amel tutulacağını Resulullah aleyhisselatü vesselam en güzel şekilde sahabe-i kirama bildirmiştir. Sahabe-i kiram da bunların kaleme alınmasına, şifahi şekilde birbirlerine anlatmışlardır. Bize kadar gelmesine bu meselelerin vesile olmuşlardır. Zira onlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın talebeleri olmaları hasebiyle dini en doğru ve en taze şekilde bize intikal ettirmişlerdir. Bu konuda Rabbimiz Celle Şanuhu Bakara suresi 137. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fe in amenu bimisl ma amantum bihi faqad ihtedau ve enta فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَقُ فَاِنْ اَمَنُوا Eğer iman ederlerse, بِمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, فَقَدِهْتَ دَوْ muhakkak hidayette olurlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde iman ehli olan kimseler kimlerdi? <gülüyor> Sahabe-i Sahabe <gülüyor> <gülüyor> İkram'dır. Allah Azze ve Celle burada فَاِنْ <feyn> اَمَنُوا <'âmenu> derken yani eğer iman ederlerse sahabe-i kiramdan sonra iman edecekler, iman etmek isterlerse yani sizin iman ettiğiniz gibi iman etsinler. Yani siz sahabe-i kiram nasıl iman ettiyseniz o şekilde iman etsinler ki imanları geçerli olsun. Fekadih dedev. Muhakkak ki hidayette olurlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ettikleri müddetçe inhiraf etmedikleri müddetçe. Ve entevellav eğer sizden gördüklerinin gayrında imani bir şeyler meydana getirirlerse ayrılırlarsa fe innemahum fi Muhakkak ki onlar düşmanlık içinde olurlar, ayrıcalık içinde olurlar. Bakara suresi 137. ayeti kerime. Kime düşmanlık içinde olurlar? Sahabe-i kiramın iman ettiği gibi iman etmeyen kişiler sahabe-i kirama düşman olurlar. Bakın şimdi birazdan gerçekten düşman olmuş mu bu adamlar? Allah yalan söylemez Celle Şanuhu. Allah hatalı söylemez. Allah eksik söylemez. Allah her şeyi en kamil şekilde cereyan ettirendir. Evet. Nisa suresi 115. ayeti kerimede de Rabbimiz Celle şanuhu dini bakımdan ve her cihette din cihetiyle ashabı kirama tabi olmamızı ne yapıyor? Bize emrediyor, bunun gerekliliğini bildiriyor. <Sessizlik> Rabbimiz Celle ve Ala o men rasule min ba'de ma tebena lehu'l huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ ve مَا cehennem وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا buyuruyor. Sübhanallah. Allah'a yemin olsun, itikadi ve ameli cihette sadece bu ayeti kerime gelseydi, bizim hidayetimize vesile olacak olan durumu belirtmek için bu ayeti kerime kifayet ederdi. Ne buyuruyor Allah Celle Şanuhu burada? Kim ki kendisine hidayet yolu belirtildikten sonra yani hidayet geldikten sonra. Kardeşler hidayet nedir? Hidayet Kur'an'dır, hidayet sünnettir. Kim ki kendisine Kur'an ve sünnet bilgileri tas tamam geldikten sonra Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'a muhalif olursa ve ittaba gayra sabilil Müminlerin yolundan başka bir yola da girerse seyru süluke Nuvalihi nu'allihi ma tawalla Onu olduğu yerde ne yaparız içinde bulunduğu yerde terk ederiz ve nuslihi cehennem onu cehenneme ne yaparız? Yaslarız buyuruyor Allah Celle Şanuhu. Vesaet masira. O ne kötü bir mesire yeridir, eğlence yeridir. Yani burada Allah Azze ve Celle hidayetin Allah'tan ve Resulünden olduğunu ve bu hidayet üzere olan kimselerin gittüğü, gittiği yol Sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu yol olduğunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Kim ki Allah'a celle şanuhu yani onun kitabına, kelamına, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ve sahabe-i kiramın üzerinde bulunduğu akidevi ve ameli cihete muhalif bir durum arz ederse o meselede Allah azze ve celle ona ne yapmaz bu şekilde davranan kimseye? Hidayet etmez, hidayetsizlik ve dalalette bulunduğu yerde onu Allah terk eder ve yapmış olduğu bu kötü amelden dolayı Allah Celle Şanuhu onu cehenneme yaslar. Ne demek cehenneme yaslar? Cehenneme hapseder, cehennemin içine atar, cehenneme koyar demek. <gülüyor> o cehennem ne kötü bir yerdir. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bu ümmet için akidevi ve ameli cihette güvence olduklarını, dini onların aslına uygun olarak uyguladıklarını, bidatlara dalmadan safiyane ve kafiyane bir şekilde dini bir hayat sürdüklerini belirterek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şöyle buyurmuştur. Evet, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalâtu buyurdu. En-nucûmu emânetun lis-semâi. Yıldızlar, sema için, gök için bir güvencedir. Fe-ize zehebetin-nucûm, yüzünden ne zaman yıldızlar gider, kaybolur, görükmez olurlarsa etes السَّمَاءَ مَا تُعَدُ Semaya Allah Azze ve Celle ne vaad ettiyse o semanın başına gelir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Selam söylerken neye dayandı, neyi kastetti? Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde ne buyuruyor? اِذَ السَّمَاءُ شَكَّتْ yani gök yarıldığı zaman gök yarıldığı zaman ne olacak aylar güneşler bütün mükevbenat seyyarat her cümerç olacak kıyamet kopacak yani kıyametin kopmaması için bir güvence en son güvence nedir gökteki yıldızların yerlerinde durmaları bir mümin yahut da bir kafir kafasını göğe kaldırdığında yıldızı gördüğünde yıldızları gördü demek ki ne yapmayacak Kıyamet kopmayacak. Nasıl? Kıyametin kopmaması hususunda. Yıldızlar güvence ise bir başka şeye benzetiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Devam ediyor. Ve ana emanetun li ashabi. Ben de ashabımın içindeyken onların güvencesiyim. Onlar ne yapmayacaklar? Ben içlerinde bulunduğum halde kesinlikle sapıtmayacaklar. Dalalete düşmeyecekler. Haktan ayrılmayacaklar. Bu dini en güzel şekilde yaşamaya devam edecekler. Resulullah Aleyhisselam devam ediyor. ve hep tu, ben gittiğim zaman yani Allah beni vefat ettirdiği zaman ata ashabi ma tuadun. Ashabımın başına Allah Azze ve ne neyi ettiyse o vaat şey gelecektir. Yani ilk fitneler benim ashabımın arasından ayrılmamla baş gösterecek. Ve gerçekten de bu olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra sahabe-i kiram arasında değil de çevreden, civardan Yeni Müslüman olmuş olan kimseler arasında bazı ne yapmış? İnhiraflar meydana gelmiş. Devam ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve ashabi emanetun li ümmeti. Benim ashabım da ümmetim için bir güvencedir. Ashabım ümmetimin arasından ölerek kaybolduğunda Allah Azze ve Celle benim ümmetime ne vaat ettiyse onların gitmesi sebebiyle, hasebiyle onlara vaat edilen şey de gelecek. İşte dalaletlerin başlangıcı ve ayrılıkların baş göstermesi de sahabe-i kiramın rıdvanullah teala aleyhim ecmaîn yeryüzünden eserlerinin silinmesiyle, vücutlarının kalkmasıyla ne yapacak baş gösterecek. Evet kardeşler. Bunu İmam Müslim rahmetullahi aleyh ne yapıyor? Fedailu's Sahabe'de bahsediyor. Bunu biraz açacak olursak, sahabe-i kiram bu ümmet için emniyet sibobu gibiydi. İlk karışıklıklar Şiiler ve Hariciler tarafından çıkartıldı. Asab ı kiram bunun büyümesini ne yaptılar? Önlediler. Biliyorsunuz. Hariciler Hz Ali radıyallahu anhü'yü tekfir ettiler. Hazreti Muavya radıyallahu anhü'yü tekfir ettiler. İbni Abbas radıyallahu Anhuma, haricilere gitti. Yanlış bir düşünce içerisinde, uygulama içerisinde olduklarını ispat etti. Bazıları tevbe ettiler, kafalarını çalıştırdılar. Bazıları da içinde bulunduğu o kötü e, duruma ne yaptılar? Devam ettiler. <gülüyor> Ondan sonra... Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun devrinde Irak'ta sabih al-Iraki diye birisi çıktı. Müteşâbih olan ayetleri ve hadisleri dile dolayıp da ümmeti Muhammed'in arasında fitne ve fesat tohumları ekmeye çalıştı. Ne dedi? Siz diyorsunuz ki Allah Celle Şanuhu yedi kat şemanın üstünde arşının üzerindedir. Ondan sonra bir de diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle her gece gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına nüzul eder iner. E peki arşından dünya semasına nüzul edip indiğinde Allah Azze ve Celle'nin arşı boş kalır mı? Sahabe-i kiramın aklına gelmemiş. Bakın şeytan nasıl giriyor. Yahu Allah Azze ve Celle'nin arşının üstünde olduğunu Allah ve Resulü bildiriyor. Niceliğini niteliğini bildirmiyor. Allah Azze ve Celle'nin Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gecenin son üçte biri kaldığında dünya semasına indiğini nüzul ettiğini haber veriyor. Bu nüzulün nasıl olduğunu bildirmiyor. Bize düşen, evet Allah Celle huzatına zatına ve şanına layık bir şekilde her gece dünya semasına nüzul eder deyip kestirip atmak. Niceliğinden ve niteliğinden konuşmak değil. İşte bu Sabeq el bunu dile getiriyor. O zaman Müslümanlar ne diyorlar? Allah böyle söyledi. Resulullah böyle buyurdu. Biz buna inanırız. Çünkü sahabe-i kiramdan bunun izahı hususunda bir mesele gelmedi. Ve din itikat nedir? Allah ve Resulü'nden alındığı, duyulduğu gibidir. Biz bunu kabul ederiz. Başka bir mesele söylemeyiz. Ama şimdi bak ne yaptı? Aklını naklin önüne geçirdiği için bazı yeni Müslüman olmuş kimselerde de şüphe ve tereddütler Uyandı. E ya gerçekten Allah inince arş boş kalır mı? Sübhanallah. Allah Celle Şanuhu arşını boş bırakmadan inmeye muktedir değil mi? İşte bunun cevabı bu. Ama ne yapmadı? Bazı kimselerin aklına bu gelmedi. Yani el mühim böyle kimseler ne yaptılar? Fitne ve fesat tohumlarını atmaya başlayınca Irak'taki Hazreti Ömer radıyallahu anhunun amili olan kimse bunu elini ayağını bağladı. Ben dedi bunu ne yapamam sana açıklayamam. Ömer git sana ne yapsın bunun nasıl açıklanacağını öğretsin. Ömer radıyallahu anhuya bunu getirdiler eli ayağı bağlı sucuk gibi. Ömer radıyallahu anh cuma namazını kıldırdı. Cuma namazından sonra dedi ki kimse Ayrılmasın bir tarafa mescidin e, önünde. Demek dedi sen böyle böyle iddialarda bulunuyorsun öyle mi? Öyle. Bak ne yaptı Hazreti Ömer? İftira atılıp atılmadığını ortaya çıkarmak istedi. adamı boşuna dövmeyecek. Fesadı ortaya çıksın. Ondan sonra onun ne yapacak? E, hakkında bir şey uygulayacak. Aynı Irak'ta söylediğini Ömer'in radıyallahu anh'unun yanında ve ashabının huzurunda söyleyiverince Ömer radıyallahu anh'ı hiç akli nakli bir meseleyle uğraşmadı. Yani onun anlayacağı bir şekilde getirip naklen gelmişin dışında bir şey söylemedi. Dedi ki oradan bir hurma dalı soyun bakalım biliyorsunuz hurmanın kocaman neyi var yaprağı var soydular hurma dalını Ömer radıyallahu <gülüyor> anhu kendi eliyle kafasını gözünü patlatıncaya kadar ne yaptı o hurma çubuğuyla bunu dövdü yanındaki bir müslümana dedi ki al bunu hapset bir dahaki haftaya kadar ama dedi eğer dedi kaçırırsan onun yerine dedi, sopayı sen yersin o adam kaçırır mı elindeki efendim eli ayağı bağlamış adamı ama dedi buna ilaç karar yap yani e, patlayan çatlayan yerlerine ne yap? Melhem sür bir şeyler yap, tedavi et ama dedi kaçırma. Bir dahaki hafta geldi <gülüyor> yine aynı şekilde sen dedi bunları mı iddia ediyorsun Allah ve Resulü bunları açıklamadığı halde? Sen bunlar hususunda fitne ve fesat mı meydana getirmek istiyorsun? E dedi benim aklıma böyle bir şey geldi. Senin dedi ne yaparım? Aklını alırım. Ondan sonra gerçekten o olmayan aklını bir daha buna sopadan geçirince dedi ki al bunu tedavi et ama dedi bak eğer kaçırırsan bu adamı buna yapacağım işi sana ne yaparım? Uygularım. Bir dahaki haftaya tekrar dövdü. Herkesin önünde sahabe-i yanında Ömer bu radıyallahu anhu. Adam ne dedi bak sahabe? Dedi Ömer. Öldüreceksen dedi beni adam gibi öldür. Vallahi dedi bu dedi batıl dedi. Düşünce benim aklımdan dedi geçti. Ha sopayı yiyince geçti. Bak Ömer radıyallahu anhu o adam bunu anlasın onun aklına yatırmak için ne yapmadı? Allah ve Resulünden geleni akli meselelerle açıklamaya çalışmadı. Allah böyle söyledi. Resulullah böyle kabul etti, böyle anlattı. Sahabe-i kiram da bunu böyle kabul ettiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Senin gibi bir meseleyle gelmediler. Bunun dinde kabulü budur. Kabul edersen kabul edersin kabul etmezsen kabul etmezsin dedi. Yapılacak olanı yaptı. Evet Ashab-ı kirama dayanan ve onların bize sağlam yollarla gelen her türlü bilgi bizim için dindir ve şeriatımızın kaynağıdır. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den en doğru Hatasız ve eksiksiz şekilde sorup, öğrenip, öğrendiklerinde kendilerinden sonrakilere ulaştırma göreviyle nefislerini vazifeli hissederek bu işe ihtimam göstererek üzerine düşmüşler ve bunu en güzel şekilde de üstesinden gelmişlerdi. Evet, bunun böyle olduğu hususunda tahkiki, ulema yan tahkik ehli olan ulemadan ne yaparız biz bunların böyle olduğunu anlarız. Bakın şimdi. Yani sahabe-i kiram radvanullahi teala bu dine hiçbir şekilde bidat sokmadı ve bidat sokulmasına da ne yapılmadı, izin vermedi. Ehli sünnet uleması. Selef-i olan ulema bakın bu hususta ne diyor? Semi'tu Abdullah ibn Davud el Hureybi'yi Abdullah İbni Davud el-Hureybi'den ben işittim diyor. Yakulu diyor ki Semih'tu min e ben bizim imamlarımızdan işittim. Ve min fevkine bizden daha yüce olan ilmi cihette bizden üstün olan kimselerden işittim. Ne işitti? ashab ashâbel hadîf, muhakkak ki hadis ehli, yani hadislere tutunan, karşılaştıkları meseleleri dini cihetle hadislere dayandıran, nas'a itimat eden kimseler ve hameletel ilm, ilmi yüklenen kimseler, hum, umanaullahi ala dinihi, Allah Azze ve Celle'nin dini hususunda, Kimlerdir? Allah'ın kendilerini emin kıldığı kimselerdir. Kimler bunlar? Evet. Dini yüklenenler ve ehli hadis. Evet. Ve hufazu sünneti nebiyhi. Bu kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin de muhafızlarıdırlar. Yani Allah'ın Resulü'nün sünnetinin muhafızları kimlerdir? Ehli hadis olan ve ilmi Allah'tan gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen köklü ilmi yüklenen kimselerdir. Ma alimu la amilu. Onlar neyi öğrendiler? Onu ne yaptılar? Hayatlarına tatbik ettiler. Eksiltmediler, fazlalaştırmadılar. Bakın ne yapıyor? Bu kimselerin Allah ve Resulü'nün katında yücelikleri ortaya çıkıyor. Bunu da en güzel şekilde anlayanlar kimler? Bu ümmetin uleması. Evet. Şerhu Asabi'l Hadis'te bunu ee, zikrediliyor sayfa 3'te, Khateeb al Baghdad'i, rahmetullahi. Aleyh. Evet. Şimdi tekrar başa dönecek olursak, <gülüyor> hak ve adalet üzere dinini yaşayan ilk üç kutlu nesil. Sahabe tabi'in ve etbabut tabi indir dedik. Kur'an'da gelen ve Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan müteşabihattan olan ayetleri ve böyle olan kelimeleri oldukları gibi kabul ediyorlardı dediğiniz halde ki buna birçok delil vardır, öyle demedim o. Sahabe-i kiram tabi'in, etba'u tabi'in, yani selef-ü salihin dediğimiz kimseler hiç ne yapmıyorlardı? Olduğu gibi kabul ediyorlardı, tevil etmiyorlardı. Efendime söyleyeyim, onu başka manalarla manalandırmıyorlardı. Kendisi söyledi bunu. Sonra kalkıp, siz onları daha sonra tevil zorunluluğu oluştu deyip, biz de bunları müzakereye giriştik. Asabın kabul etmediği, bilmediği, hakkında konuşmadığı şeyleri dile getirdik diyorsunuz. Bu asabın yolundan selef-i salihinin yolundan ayrılmak değil mi? İşte Allah celle şanihu bunların yaptığı fitneyi fesadı kendi dilleriyle, ağızlarıyla kitaplarına kaydettikleri Bilgilerle ne yapıyor ortaya çıkarıyor. Bu bilgileri ortaya çıkaran, bunların fesadını ortaya döken Allah Azze ve Celle'ye hamdü olsun. Evet. Bununla beraber onlara muhalefet etmenizle birlikte ehli sünnetliği de elden bırakmıyorsunuz. Adam ne diyor? Biz ehli sünnetin kalesiyiz. sıvı kardan kale. Kardan kale güneş çıkıncaya kadar al bu ki bu konularda söz sahibi olan ve bizim amelde mezhebimiz Ebu Hanife mezhebinin kurucularından olan kurucusu olan Ebu Hanife'nin rahimehullah sözü bakın ne durumda. Ne diyorlar? Söz sırası gelince amelde mezhebimizin sahibi Ebu Hanife Alalım şimdi Ebu Hanife bu hususta rahmetullahi aleyh ne demiş görelim. El fıkhu ekber, el fıkhu ekber, aliyyül kari şerhi neden bunu verdim? Çünkü herkesin evinde var, adam gitsin baksın burada söylediklerimiz gerçekten var mı yok mu tehdit etsin. Çağrı yayın evi mütercimde Yunus, Vehbi Yavuz sayfa 105'te ne diyor? Evet, İmam Ebu Hanife rahimahullah müteşabih ayetler tevil edilmez diye bir bab açmış bu kitapta. Orada bakın neler kaydetmiş rahmetullahi aleyh. Allah Celle şanuhu kendisine bazı sıfatları yakıştırmıştır. Allah Azze ve Celle'nin kendisine yakıştırdığı Kur'an'da ve sünnette geçen vecih, yani yüz, yed yani el, ayn yani göz, sak yani baldır, istiva yani keyfiyetini bilmediğimiz şekilde Allah Azze ve Celle'ye has olan bir durumda üzerinde ve üstünde olmakla ilgili bilgiler. Bu ayetlerin tevilinden, tevilinde elden maksat Allah Azze ve kudret yahut da nimetidir denilemez diyor Ebu Hanife Rahimahullah. Yani sen bunu ne yaptın? Yed dedin, yedullah yedullah. Allah'ın eli Allah'ın eli. Bunu tevil etmeyeceksin başka bir şeyle. Allah Celle şanuhu yedullahi fevka eydihim buyuruyor. Onların Allah'ın eli onların ellerinin üzerinedir. Kudretullahi fevka eydihim diyemez miydi Allah. Allah'ın kudreti onların ellerinin üzerindedir. Evet, Ebu Hanife rahmetullah devam ediyor. Diyor ki, zira bu tür tevillerde Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatlarını iptal vardır. Allah Azze ve sıfatlarını iptal ise, kaderiye ve mu'tezile taifesinin sözleridir. Allah Celle Şanuhu hangi, İsmi hangi sıfatı kendine layık gördü onu kelamında zikrettiyse bize düşen vazife ey Allah'ım sen kendini isim ve sıfatlar cihetiyle en iyi şekilde dile getirensin. Sen bunları kendine kabul ettin biz de kabul ettik deyip susmamız. Evet. Lakin Allah Subhanahu ve teala'nın eli keyfiyetsiz olarak onun sıfatıdır. Allah'ın eli var mı? Evet var. Nasıl? Allah elinin olduğundan bahsetti. Keyfiyetinden, niceliğinden, niteliğinden bahsetmedi. Allah'ın eli var deriz. Kendi zatına ve şanına layık bir <gülüyor> ele sahiptir deriz. Bunun hususunda başka şey söylemeyiz. Evet. El sözü için olduğu gibi Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen vech, yani yüz sıfatı da Allah'ın zatıdır. Aynı, gözün, aynı sözünden maksat görmesidir. Arş üzerinde durmasından maksat arşı istila etmesidir. Kaplamasıdır denilemez diyor Ebu Hanife Rahimahullah. Evet devam ediyor. Bu ayetler tevil edilemez. Ebu Hanife bu ayetler tevil edilemez diyor. Ama bugün Ebu Hanife rahimahullah'ın mezhebindeniz izleyen kimseler bu ayetlerdeki bu kelimeleri ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Kardeş, hani sen Ebu Hanife'yi imam olarak tutuyordun? Ebu Hanife senin amelde imamın da neden itikatta imamın değil? Haşa ve kelle Ebu Hanife'nin itikadı bozuk muydu? Ondan sen itikadını almadın. Eğer Ebu Hanife'nin itikadı bozuk diye sen bunu almadıysan, kardeşim itikadı bozuk olan adamın zaten ameli yamuk olur. Biz Ebu Hanife'nin rahimahullah hem itikadını alırız, hem de ne yaparız? Naslarla sabit olan amellerini alırız. O Ehl-i Sünnet'in müctehitlerinden bir müctehit. Evet... Bu ayetler tevil edilemez. Çünkü Allah Azze ve Celle özellikle bu kelimeleri kullanmıştır sözünü bu Hanife kullanıyor. Rahmetullahi Aleyh. Bunların yerine kudret, nimet, görme ve istila kelimelerini zikretmemiştir diyor. Evet. Bakalım şimdi. Allah ve Resulünden gelmeyen dini olan din cihetiyle vücut bulmuş olan bir sözü aler asval ayn deyip kabul edip yüzümüze gözümüze süreceğimiz ve bu meseleler hakkında delil sunmadan Allah'a ve رسولüne muhalif olan kimselerin sözünü de nasıl kabul edeceğiz o meseleler hususundaki davranışımız ne olacak onu da bakın ne söyleniyor. <gülüyor> Subhanallah. Hanibni <gülüyor> Ebderin. Rahmetullah aleyh. İbn Ebcer rahmetullah aleyh bu söz. "Kale" <gülüyor> dedi ki "Kale li Şafiiyü." İmam Şafii, İmam Şâbiyü Şafii değil. İmam Şa'bi. İmam Şa'bi başka kişi, İmam Şafii başka kişi. Burada sözü söyleyen İmam Şa'bi. Rahimahullah. Ma hadesuka an ashab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sana Muhammed'in ashabından bir şey söylerse, hadis rivayet ederse İtikadi cihette, ameli cihette, bir şeyler söylerse, فَحُذْهُ Onu al, kabul et. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından gelen bir haberi kesinlikle ne yapma? Kabul etmemezlik yapma. Al, kabul et. وَمَا قَالُوا بِرَئِهِمْ kim ki kendi aklıyla ile kendi görüşüyle bir şey söylerse febul aleyh o sözünde diyor kusura bakmayın üstüne işe yani bu ne demek kabih bir hareket. Neden? Çünkü insan abdest bozar kötü bir yere. Hiç kimse halının üzerine ne yapmaz? Abdest bozmaz. Kirli bir yere, pis bir yere, abdest bozulacak bir yere, insanların hürmet göstermediği bir yere abdest bozar. Yani buradaki sözden kasıt da Allah ve Resulünden gelmezse, sahabe-i kiramdan gelmezse onlara itibar etme demek. Yine bunu şeref asabıl hadiste ne yapıyoruz? Görüyoruz. Sayfa eee 73'te e, 159 numaralı rivayette. Evet kardeşler. Şimdi devam edecek olursak karşılaştığımız meselelere nasıl sahip çıkacağız? Nasıl dikkat tutacağız? Nasıl iman edip onu e, amele koyacağız. Hanefi imamlarından Şemsül Eyme-i de rahmetullahi aleyh bu konuyu, bu noktayı zikrettikten sonra şöyle diyor. ehl sünnet vel cemaat nasla, yani kat'i ayetler ve kesin delaletleriyle bilinen aslı ispat ettiler. Allah Azze ve Celle Yedullah demiş, Recihullah demiş, Allah'ın eli ve Allah'ın yüzü. Sak, Allah Azze ve Celle'nin sakı demiş. İşte bunlar kat'i olan nedir? Ayetlerle sabit olandır. Bunun biz aslını ne yaparız? Kabul ederiz ama nicelik ve niteliğinden konuşmayız. Evet, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını da ispat ettiler. Fakat müteşabih olan keyfiyeti üzerinde ise söylemeyip sustular. Kim söylüyor bunu? Şemsül Eyme-i söylüyor. Hanefi imamlarından hani bugün Hanefi mezhebindenim umdeyen kimseler evet Allah Azze ve Celle'nin kendi zatına ve şanına layık bir şekilde eli vardır diyorlar mı? Demiyorlar. Ne diyorlar? Elden kasıt nedir? Allah Azze ve Celle'nin gücü kuvveti. E peki Allah Azza Ve Jalla ne buyuruyor Kur'an Kerim'de? "Halaktu <gülüyor> bi yedei, halaktu bi iki elimle yarattığım Ademe secde etmekten seni alıkoyan nedir? Ey iblis" dediğinde ne manaya geliyor? İki kudretimle yarattığım Ademe secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kudretin biri ney? Ötekisi siney. <gülüyor> evet kardeşler, bununla beraber sıfatların keyfiyetini aramakla meşgul olmayı da caiz görmediler. Kimler caiz görmedi? Sahabe tabi'in, etba'u tabi'in ve müctehid imamlarımız. Evet, yine muhterem ve mübarek imam Ebu Hanife rahimahullah. Bu El Fıkı 108. sayfada şöyle diyor. Nasları düz anlamları üzere kabul etmek hususunda bu inanç selefin, sahabenin ve onlardan sonra gelen hayırlı nesillerin yoludur. Düz anlam. Ne duydu Arap onu ne yapacak kabul edecek. Ve en doğru yoldur. Diyerek kendisinin de bu itikatte, bu inançta olduğunu dile getirmiştir. Allah İmam'a rahmet etsin, onu şefaatçı yazsın bize. Evet, şimdi Ebu Hanife'nin rahimahullah, mezhebindenim diyenler için bunlar. Şimdi de memleketimizde Şafi'i olduklarını, İmam-ı Şafi'yi rahimahullah'ı takip ettiklerini ameli cihette iddia eden kimselere de sözümüz var. Evet, şafii ulamasından i̇mam İmamul Harameyn'in ilk önce bu müteşabih ayetleri tevil ettiği, ilk zamanda tevil etmiş, ancak ömrünün sonuna doğru bundan vazgeçip tevbe ettiği, bu ayetleri tevil etmeyi yasakladığı ve selefin müteşabih ayetlerin tevilini yasakladığı Yasakladıkları hususundaki icmaını naklettiği rivayet edilmiştir. İmamul ül Rahimehullah Rahimahullah Risale-i Nizamiye adlı eserinde bu görüşünü de açıklamaktadır. Tevbe etmiş, önce tevil etmiş mecrasından çıkarmış başkalarından etkilenerek esinlenerek ama ondan sonra aklını başına alıp düşünmüş yaptığının hatalı olduğunu anlayınca Allah Azze ve tövbe ediyor istiğfar ediyor ve batıl olan bu yoldan dönüyor ve bunu döndüğünü de ne yapıyor? Kitaplarına kaydediyor. Evet. Yine böyle Allah Azze ve Celle'nin intikam almayı dilemek, rızası nimet vermeyi ve ikram etmeyi istemek tarzında tevil eden kimseye niçin bu sözleri tevil ettin diye sorarız. Allah Azze ve Celle kataplanmayı ve razı olmayı kendine yakıştırmış, sen yakıştıramadın mı deriz. Öyle değil mi? Ben şimdi ne diyorum? Benim ismim Talha, babamın ismi Salih. Şu kadar yaşındayım, şurada ders gördüm, burada okudum, şu kadar vazife yaptım. Sen ne diyorsun? Hayır, senin adın Talha değil Hasan. Evet. Subhanallah, sen benim adımı benden iyi mi bileceksin? Allah Celle şanuhu kendisini bu isimlerle, bu sıfatlarla tavsif ediyorsa yani kabul, edeceksin. kabul edeceksin, bitireceksin işi. Yoksa yarın Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığında Allah celle şaniündan hiç merhamet bekleme. Evet. Subhanallah. Evet kardeşler. Allah azze ve celle Ali İmran suresi 7. ayeti kerimede geçen müteşabihat'a bakış açımızın ne olacağını bize bildiriyor. Evet Rabbimiz azze ve celle ne buyuruyor? Bunlarla imtihan ediyor Allah Celle Şanuhu bizi. Sana bu kitabı indir, indiren odur yani Kur'an-ı Kerim'i sana indiren Allah'tır ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitabın bir kısım ayetleri kesin anlamlı muhkemdir. Duyduğunda anlıyorsun ne olduğunu. Bunlar onun özünü oluştururlar. Diğer bir kısmı da müteşabihtir. Evet bir şey duyuyorsun. <gülüyor> Onun hakkında bir bilgi sahibi oluyorsun ama mahiyetini çözemiyorsun. İşte bunlar da müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve ilmilik adı altında. İlmilik adı altında bu bizim yapmış olduğumuz bir açıklama. Ayet-i Kerime'nin metninde ne yok? Bu yok. Ama ne diyorlar? Biz ilmi şekilde ne yapıyoruz? davranıyoruz <gülüyor> bunu iddia eden dile getiren adamlar sahabeyi i kiramı cehaletle suçluyorlar haberleri yok subhanallah evet fitne çıkarmak ve ilmilik adı altında hiçbir ayet ve sahih hadise müracaat etmeden akla hitap ederek bunu ne yapmak lazım akli bir şekilde anlayışa vermek lazım Subhanallah. Kardeşim, ameli bir cihet mes mes. Ayağımıza yaptığımız mes. Nereye mes ediyoruz? Ayağımıza giydiğimiz potinin, postalın efendime, çizmenin, çorabın mes'in üstüne mes ediyoruz. Halbuki aklah hitap edersek <gülüyor> ayağın altını mesetmemiz lazım. Öyle değil mi? Bak ameli bir mesele dahi Meselede dahi aklımızı kullanmıyoruz. Gelse bir tanesi dese ki, kardeşim neden sen ayağının üstüne mesediyorsun ediyorsun da, potin, ayakkabı, mesh o da herhangi bir giydiğin nesnenin üstüne mesediyorsun ediyorsun da, ayağının altını mesetmiyorsun etmiyorsun. Halbuki kirli yere, pis yere, efendim, tozlu yere basan nedir? Ayağının altıdır diyor. Deyince ne diyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağının altını değil üstünü mesetti diyorsun. Ya bu bir nedir? Ameli durumdur. Ameli durumda Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet etmeyi caiz görmüyorsun da bunun bidat olduğunu, mesin kabul edilmeyeceğini, abdestin olmayacağını dile getiriyorsun da itikadi meselede Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ın söylediğinin haricine nasıl çıkıyorsun? Bunun caiz olabileceğini nasıl iddia ediyorsun? Amelde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet caiz değil, itikatte caiz. Olur böyle bir şey? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Bunlar akla hitap ederek keyfi yorumlar yaparak. Nasıl keyfi yorum? Adamın aklı almamış. Aklı almazsa almasın. Meste almamıştı. Nasıl susturdun adamı? Peygamber böyle yaptı. E böyle dedi. Evet, keyfi yorumlar yaparak bu kitabın müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. O yüzden onların yorumunu Neticesinin ne olduğunu sadece Allah bilir Celle Şanuhu. Evet Allah Azze ve Celle devam ediyor. Köklü bilgiye sahip olanlar ise biz bu kitaba inandık o bütünüyle Allah katından gelmiştir derler. Bunu ancak aklı başında olanlar düşünebilirler buyurmaktadır. Sahabe-i kiram böyle inanmış sen de böyle inan. Sahabe-i kiram en iyi düşünen kimselerdi din cihetiyle. İnceleyip sık dokuyorlardı. Onlar bunu düşünememiş, akıl edememiş. Bizim sonradan gelen aklı evveller buna ne yapmışlar? Bir çözüm bulmuşlar. Olacak olan bir iş mi bu? Evet. Evet. İmam i̇bn Kesir rahimahullah bu meseleyle ilgili Ali İmran suresi 7. ayeti kerimede, kerimenin tefsirinde şöyle diyor. Müteşabihler ise hak ve doğru olmakla birlikte manadan saptırılma, tahrif ve tevil edilmeye kabildirler. Yani müsaittirler. Allah bunlarla bizi ne yapıyor? İmtihan ediyor. Bakalım nasıl inanacaklar? Hak'tan sapacaklar mı? Allah Azze ve Celle kullarını helal ve haramlarla imtihan ettiği gibi bunlarla da yani müte, müteşabihatla da imtihan eder. Allah'ın Celle Şanuhu kullarından istediği bu ayetlerin batıl manaya çevriltilmemesi haktan saptırılmamasıdır, sapılmamasıdır demiştir. Evet, her şeyin, bir şeyin hak ve batıl olmasının ölçüsü nasıl belirtilir? Bu da Kur'an ve sünnetledir. Biz bir şeyin helal olduğunu, haram olduğunu düşüne düşüne kıyamete kadar düşünsek anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Domuzda et, koyunda et. Neden domuzun ki haramda koyunun ki helal? Bunun hükmünü koyan Allah Celle Şanuhu. Evet. Alışveriş helal. Faiz haram. Neden ikisine de kazanıyor adam? Bir kısmını de kazanıyor. Mesele kazanmak değil mi? Mesele kazanmaksa Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği gibi kazanacaksın. Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği şekilde değil, kendi aklına göre değil. Nasıl ameli mevzuları kendi aklına göre çözüme kavuşturamıyorsan, itikadi meselelerde ne yapmayacaksın? Kendi görüşüne göre çözüme kavuşturup hükme bağlamaya çalışmayacaksın. Allah ve Resulü'nün getirdikleriyle yetineceksin. Evet. Evet. Kur'an ve sünneti sahabenin anlayıp uygulamaya koymasıyla ancak ne yaparız? Hidayet yolunda olmuş oluruz. Müteşabih ayet ve hadislerde geçen kelimeleri sahabe duydukları gibi kabul etmişler ve hiçbir yorma tabi tutmamışlardır. Bizim aklımıza gelen meseleler onların aklına gelmedi mi? Bizim aklımızı kurcalayan onların aklını kurcalamadı mı? Ama onlar ne dediler? Allah böyle söylediyse, açıklama yapmadıysa ben Allah'ın azze ve celle yapmadığı açıklamayı öğrenmekle mükellef değilim. Öğretilenle yetilmekle mükellefim. Onlara yeten bize haydi haydi yetmesi lazım. Evet. Zaten yukarıda okuduğumuz ilk sözlerde de hani yayıncının sözlerinde de bunu kitabın tembih uyarı kısmında yayıncı dile dile getirmişti. Onlar ne yapıyorlardı? Yorumata tabi etmeden olduğu gibi kabul ediyorlardı. Peki sen neden yoruma tabi tuttun? Beğenmedin mi onların hareketlerini? Onların imanları yoksa senin nazarında itibar bir itibar gören bir iman değil miydi? Onlar bilemediler mi işin aslını? Ha sen ilmi şekilde ne yaptın? Bu meseleye çözüm getirdin. Subhanallah. Evet. Bunu dile getiriyorlar. Ama yine de akli yaklaşımlarla müteşabihatı tevil etmekten de geri durmuyorlar. Demek ki sen ne yaptın? Sahabe-i kiramın yolundan inhiraf ettin. Ayrıldın. Hem diyeceksin ki sahabe-i kiram bu şekilde yapmakla en doğruyu yaptı. Hem de ne yapacaksın? Sahabe-i kiramın yapmadığı bir şeyi hayatına geçireceksin. İtikadi cihette. Bu ne kadar caiz olur, ne kadar isabetli olur. Evet, işte bu haktan ayrılmanın en güzel misalidir. Haktan ayrılmanın en güzel misali ve örneği. Bu adamların yaptıkları. Evet, şimdi sırayla... Kur'an'daki bu müteşabihlerle karşı karşıya gelmiş olan ehl-i sünnet ulemasının bu durumda nasıl davranılması gerektiği, nasıl bir tavır takınılıp, nasıl bir kabulle bu inanç sistemine bağlandıklarını ve bu husustaki sözlerini görelim. Ebu Amr, Abdurrahman bin Amr el-Evza'i rahimahullah büyük müctehid. Ne diyor? Ebu Abdullah el Hakim el evzaiden şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bizler ki tabiun'un çokça bulunduğu bir zamanda idi ve şöyle derdik. Şüphesiz Allah celle şanihu arşın üstündedir. Bak ne yapmadılar? Allah azze ve celle'nin arşının üstünde olmasını başka bir kelimeyle telaffuz edip dile getirmediler. Allah azze ve celle arşın üstünde arşının üstünde. Nasıl arşının üstünde? Böyle bir soru sormadılar. Evet. Ne diyor bak? Tabiun'un çokça bulunduğu bir zamanda. Yani ilim ehlinin ortada olduğu bir zamanda cehaletin ortalığı kasıp kavurduğu bir zamanda değil. Biz sünnette onun sıfatlarına dair gelmiş buyrukları da olduğu gibi iman ederiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrini nasıl Ale Rasul ve diyorsak sünnette gelmiş olan buyrukları da kabul ederiz. Yani Kur'an ve sünneti ne yapmayız? Birbirinden ayırmayız. Bunun senedi sahih. İmam Bey Hakkî Rahimahullah esma ve sıfatta ne yapıyor? Bunu zikrediyor. Altında bir sürü ne var? Delil var. İsteyenler dersten sonra delilleri alabilirler. Ama şimdi bu delilleri zikretmek ne yapacak? Vaktimizi uzatacak. Sadece bir delili zikredeceğiz. Ki İmamı Bey Hakk'i Rahimahullah bu ümmetin göz bebeği. Gelsin bir tanesi ne yapsın? Hayır İmam Bey Hakk'i Rahimahullah bunu söylemedi desin. Biz yine buradayız. O zaman ne yaparız ispat ederlerse İmam Bey Hakk'i bunu söylememiş. Biz döneriz bu hatalı davranıştan. Ama bunu ispat ediyorsak onlar hatalı davranışlarından dönsinler. Evet. Şeyhul İslam, Abdullah bin el-Mübârek. Subhanallah. Allah'a yemin olsun bunlar var ya bunlar bu ümmetin kandilleri. Ama bu şekilde tevil edenler bu mübarek insanların hayatlarından habersizler. Yaşadıklarından habersizler. Abdullah el-Mübârek. Ali bin Hasan bin Şakik'ten şöyle dediğini sahih olarak rivayet ediyor. Abdullah el Mubarak, rahmetullahi aleyhe, aziz ve celil olan Rabbimizi nasıl tanırız diye sordum. O şu cevabı verdi. O Allah Celle Şanuhu, yedinci semada, Arşı üstündedir. Allah Allah. Subhanallah. Cehmiye'nin dediği gibi o işte burada o işte burada her yerdedir demeyiz. Sahih bir senetle bu geliyor. İmam-ı Dârimî rahimehullah ne yapıyor bunu? Erreddu alel Merisi isimli eserinde ne yapıyor? Zikrediyor. Şimdi bakın kardeşler. Subhanallah. Cehmiye ne diyormuş? Allah burada. Bugün bizim insanlarımıza sorduğumuzda Allah nerede dediğinde adamlar ne diyorlar bilgisizce? Hayır. Allah her yerde, nerede anarsan orada hazır ve nazır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Sanki Allah Celle Şanuhu bunların emir eri. Çat orada, çat burada. Nerede anarsan orada. Ya adam ya Allah Azze ve Celle'yi fosettik çukurunda anıyorsa? Öyle değil mi? Kafir bu. Eğer Allah Azze ve Celle oyuncak gibi onun andığı yerde ise haşa ve kelle, bu adam Allah Azze ve Celle'yi orada anar. Sonra bu hululiye mezhebinin görüşüdür. Ne demek? Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarına girmesi demek. Dünya nedir? Ve kainat yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle dünyanın ve kainatın içinde değil. Yaratmış olduğu kullardan ayrıdır Allah Celle Şanuhu. Bakın kardeşler, cahil cühele halk hangi batılların akidelerine sahip çıkmışlar? Ve bizim alim dediğimiz kimseler bugün camilerde otururlarken bu makamlarda bunlardan bahsetmiyorlar. Nereden bahsediyorlar? Yorgan haftasından, urgan haftasından, yeşil ay haftasından, pembe ay haftasından. Ya bu ayı bilsen ne olur bilmesen ne olur. Sen Rabbini ibadet ettiğin Rabbini tanımazsan Celle şanuhu, nasıl ta ibadet edeceksin ona? Birisine mektup yazıyorsun, adamın adını bilmiyorsun, adamın efendim adresini bilmiyorsun. Mektubu yazdın, deli gibi onu çöp tenekesine atmıyorsun. Adını yanlış yazsan... Posta kutusuna atsan gidiyor mu? Yes. Gitmiyor. E bu da aynen. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. İmam Ahmet'in oğlu Abdullah bin Ahmet rahimahullah. Çeşitli yollardan bu meseleyi ne yapıyor? Zikrediyor. İbn-i Şakik'ten de bunu ne yapıyor? Rivayet ediyor. Bunu Zehbi rahimeullah el Uluda ne yapıyor? Zikrediyor. Bunun senedi sahihtir diyor. Subhanallah. Evet. Demek ki bugün bazılarının dediği gibi Allah azze ve celle nerede anarsan orada hazır ve nazırdır. O her yerdedir demek batıl cehmiye mezhebinin görüşüdür. Onun görüşüymüş. Ama bunlar Kendilerini ilim ehli olarak addeden, camilerde vaaz eden kimselerin dilinden insanlara anlatılmadığı için adam ne yapmış? yalan yanlış bir şey duymuş. Onu dile getiriyor. Bizim insanımız Müslüman. Biz bunlara kafir de yemeyiz. Ama gaflet içinde hakkı bilmeyenler, Kur'an'ın nasını bilmeyen Sünnetin verilerini bilmeyen müçtehid imamlar bunları nasıl anlamamız gerektiğini anlatmışlar. Bunları bilmeyen kimseler. Allah Azze ve Celle bu hak ve hakikatin anlatılmasını ne yapsın? Ümmeti Muhammed'e kolaylaştırsın. Anlatanların sayılarını çoğaltsın Allah. Dinleyenlerin de sayılarını çoğaltsın. Dinleyip amel edenlerin sayılarını çoğaltsın. Evet. Kardeşler bu gibi sözlerden... Sakınmak lazım. Evet. El-Velid bin Müslim dedi ki Rahimahullah El-Evza'iye Malik bin Enese Süfyan-Ef-Fevriye El ve El-Lays bin Sa'de Bunlar Tabi'in zamanının uleması baba alimler müçtehit olan alimler Bunlara Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ihtiva eden hadisler hakkında soru sordum. Ki buraya derse gelen kişiler Allah Azze ve Celle'nin isimlerini, sıfatlarını ne yapıyorlar? İsim ve sıfatlar tevhidinde e, duydular, öğrendiler. Yani bunu tekrar tekrar burada konuşmanın neyi yok, dile getirmenin bir alemi yok. Çünkü buna vaktimiz de yok. Evet. Onların hepsi bana... Bunun cevabı olarak onları tefsir etmeksizin geldikleri gibi alınız dediler. Olduğu gibi. Nasıl duydu? O şekilde alacak. Evet. Malik, rahimahullah, döneminde Medinelilerin imamıydı. Şimdi ne yapıyor bak? El-Velid bin Müslim diyor ki, Ev-Za'ya Malik'e i Uyeyne'ye, el ve el -Leyse. Rahimahullah sordum bunları diyor ya. Bir de bunların kim olduğunu da anlatıyor. Kimmiş bu elleif? Malik kimmiş diye birisi sorabilir. İşte onların soru sormasına hacet bırakmadan bu kişilerin ilim ehli olduğunu, ilmin bunlar tarafından alınacağını ne yapıyor? Bildiriyor. Malik Medinelerin imamı. El-Sevri imamı. Evza'i Dimaşklıların yani bugünkü Şam. Beldesinin imamı El-Leys de Rahmetullahi Aleyh Mısırlıların, Mısır ahalisinin imamıydı. Hepsi El-Tabi'un Döneminin büyük allamelerindendi ve mezhep sahipleriydi. Subhanallah. Evet. Şimdi yine biz Hanefi izleyenlerin kulaklarını çınlatmak isterim. Abu Hanife'nin rahimehullah en büyük talebelerinden ve Irak'ın allamesi Muhammed bin el Hasan el Şeybani de bu hususta icma olduğunu naklediyor. Ne hususta icma olduğunu naklediyor? Allah azze ve celle'nin isim ve sıfatları olduğu gibi kabul edilecek, tevil edilmeyecek. Sen niye o zaman tevil ediyorsun? He. Senin tevil ilmi. Onlar ilimden neydi? Bir haberdi. Haşa ve Vallahi buna çocuklar güler. Bırak çocukları dediler buna güler. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sözüm ona. Bugün bazı kişiler bu muhterem zatı yani İmam Muhammed'i, muhammed Şeybani'yi muhammed Şeybani rahimahullah amelde mezheplerinin imamı kabul ediyorlar ama ne hikmetse onun inandığı gibi inanmayı batıl da bidat sayıyorlar. Ya adam senin mezhebinin imamı. Onun inandığı gibi inanmayacaksın. Onun sözüne itibar etmeyeceksin. Onun sözünü batıl ve bidat diye dillendireceksin. Ama abdest alırken şöyle dedi, mes ederken böyle dedi. Efendi hacca şöyle gidersin, oruca böyle niyetlenirsin. Bu ameli cihetlerini alıp baş tacı yapıyorsun. Sübhanallah adamın ahlidesi bozuksa ameli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ameli gibi olsa kaç para eder? Öyle değil mi? Temel neden yapılmış? <gülüyor> Topraktan dört köşe ne yapıyorlar? Kerpiç yapıyorlar. Temel kerpiçten ama adam saray yapmış. Kaç gün dayanır? Yağmur görünceye kadar. Pist, ne yapar? Erir. Kardeşim senin akiden bozuk olduktan sonra amelin nasıl sağlam olsun? Çünkü amel akidenin üzerine bina olunur. Amelin sağlam olacak, akiden sağlam olacak ki sana menfaat versin. Evet. Süleyman bin Harb rahimahullah dedi ki: Hamad bin Zeydi, Hammad bin Zeyd kim? Ebu Hanife rahimahullahın çağında yaşayan büyük allamelerden. Babaç alimlerden, ehli sünnetin <gülüyor> baba alimlerinden onu şöyle söylerken dinledim diyor. Er-Rahmanu alel arş emintum men fissemaih ila ahirihi Allah Azze ve Celle arşının üstündedir. Arşına istiva etmiştir. Siz semada olanın sizi yerin dibinden geçirmesine geçirmesinden emin misiniz? Yerin dibine geçirmesinden emin misiniz? Ayetleri hakkında şöyle diyor. Onlar bu sözleriyle semada bir ilah yoktur demek istiyorlar. Kimler? Bununla diyor cehmiye mezhebini kastediyordu. Yani cehmiye mezhebinden olan kimseler Allah Azze ve Celle'nin yedi kat... Semanın üzerinde, arşının üzerinde olduğunu reddediyorlar. Bunu tevil ediyorlar. Allah böyle söylemiş. Neye göre tevil ediyorsun? Elinde hangi delili var? Hemen. Evet. İşte İmam Muhammed Rahimahullah bu sözü söyleyerek bu görüşte olanların, bunu dile getirenlerin Hatalı olduğunu, yanlış olduğunu, ehli sünnetin haricine çıktıklarını ne yapıyor? Dile getiriyor. Hadi erkeksen, bundan sonra bu görüşü dile getir. Öyle değil mi? Ha şimdiye kadar bilmedin, dile getirdin. Allah affetsin. Cehalet bunlar öğrenmekle, duymakla öğrenilecek olan meselelerdir. Duymadın, bilmedin. Şimdiye kadar. Bu şekilde yürüttün. Ama bundan sonra, bunları duyduktan sonra artık diyemezsin Allah Celle her Bu yerde. Allah şöyle her yerde. ilmiyle, görmesiyle, duymasıyla, kudretiyle her yerde. Onlar da gelecek. Evet. Selefin ve sünnet imamlarının hatta ashab-ı kiramın, Allah'ın Resulünün, ve müminlerin bu hususta söylediği söz, aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'nin semada olduğu, yücelerde, yükseklerde olduğu, uluv sıfatına sahip olduğu, Allah'ın arşı üzerinde olduğu, Allah'ın semavatının üstünde olduğu, onun dünya semasına, kendisine, Yaraşır bir şekilde fakat bizim bilmediğimiz bir şekilde indiği şeklindedir. İman itikat bu. Kimin itikadı? Ehli sünnetin itikadı. Ama sonradan gelen uydurucuların değil, tevilcilerin değil. Evet, onlar, yani yukarıda saydığımız bu muhterem ve mübarek kişiler, bunu dile getirirken, Kur'an ve sünnetin nas'ına ne yapıyorlar? Dayanıyorlar. Cehmiye'nin benimsediği kanaat ise yani Cehmiye mezhebinin benimsediği kanaat batıl kanaat ise Allah Subhanahu ve Teala bütün mekanlardadır. Yani her yerdedir şeklindedir. Bakın ne yapıyorlar? Hem ehli sünnetin görüşünü ortaya koyuyorlar hem de ehli bidatın görüşünü ortaya koyuyorlar ki kim bunlara muhalif olursa ehli sünnetin görüşüne muhalif olursa bilsin ki bu görüş kimin görüşü bidat ehlinin dalalet ehlinin görüşü bundan sakının demek istiyorlar. Evet. Allah azze ve celle batıl olan cehmilerin söylediklerinden münezzehtir. Onun aksine biz nerede olursak olalım Allah azze ve celle ilmiyle bizimle beraberdir. Harca zatıyla değil. Bunun da senedi sahih olan bir rivayet bu. Eee Hafız İbn Ebi Hatim er razi ne yapıyor? Ee, Kitabı Red al-Cehmiyye'de bunu zikrediyor. Ondan sonra Mansur bin Muhammed bin Mansur el-Qazzaz dedi ki: Ebu Hafs bin Şah'inin babası Ebu Tayyib Ahmed'i şöyle derken dinledim diyor. İmam Ahmed'i. Ebu Cafer ettirmizinin ya şey yok. Bitirmeden çetmeyeceğim. Sona erdirmeyeceğim. Ebu Cafer ettirmizinin yanında Şimdi bunu burada bitirsem ikinci Porsiyonunu adam ne yapamayacak alamayacak yarım olacak bilgi konuşan benim yorulan benim siz ne yap istirahat ediyorsunuz ben yorulmadığıma göre otur roturdunuz yerde. <gülüyor> e bu Caffaret Firminin yanındaydım birisi ona Rab Teala'nın nüzulu yani inmesi hakkında ki hadisle ilgili olarak. Onun üstünde bir yükseklik kaldığı halde nüzul nasıl olur şeklinde bir soru sorunca. Yani Allah Azze ve Celle'nin inmesini kulun bir yerden bir yere yüksekten alçağa inmesi gibi ne yaptı? Addetti adam böyle düşündü bu şekilde bir soru sordu. Cevap da şöyle oldu. Subhanallah. Nüzul akıl ile bilinen bir şeydir. İnmektir. Indi falanca şu yerden, bu yerden indi deyince biz ne yapıyoruz? Yüksekten bir yerden indiğini ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Bu insan için olabilir. Allah Azze ve Celle'nin gayrındaki bir yaratık için ne yapılır? Düşünebilinir nasıllığı, niceliği. Neyle indi? Asansörle indi. Neyle indi? Merdivenden indi. Neyle indi? Hopladı aşağıya. Bu bilinir. Ama Allah Azze ve Celle'nin nuzulunun keyfiyeti bilinmez. Allah Azze ve Celle'nin nüzul ederim dedi, keyfiyetinden bahsetmedi. Keyfiyetinden bahsetmediyse sen de ne yapmayacaksın onu bilme hususunda araştırmaya girmeyeceksin. Ben sana ismim Talha dediysem, soy ismimi söylemediysem sen soy ismimi araştırmayacaksın. Neden? Talha ismi sana yeter. Aynen böyle. Evet. Allah Azze ve Celle'nin nüzulünün keyfiyeti bilinmez, ona iman etmek vaciptir, ona da dair soru sormak da bidattır demiş. Bak bidatmış. Bidat ne demek? Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde, hayattayken dinde olmayan Sonra. ama sonradan uydurulmuş, din namına sonradan uydurulmuş şeydir bidat. Sahabe sormadıysa sen de sormayacaksın. Evet. yani o kişinin anlaması için o şöyledir şöyledir dememiş tevil ya da tefsire başvurmamış kardeşim bu inanç sistemidir değiştirilemez deyip kestirip atmış olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini bildirmiştir işte ehl sünnetin şeyi bu i̇tikad. itikad esası bu evet Bağdat'ın kendi zamanındaki fakihi ve alimi Ebu Cafer ettirmizi rahimahullah bu konuda çok doğru söylemiş. Allah Azze ve Celle onu en yüce makamlara yükseltsin, Amin. onu bize şefaatçı yazsın. Evet, devam ediyor şimdi. Çünkü nüzulün mahiyeti hakkında soru sormak gereksiz bir külfete girmektir. Zira soru ancak dilde bilinmeyen bir kelime hakkında olur. Adam kendisine bir mesele geldi. O meseleyi bilmiyorsa onu öğrenmek için ne yapar? Soru sorar. Demek ki burada Allah Azze ve Celle'nin zatına ve şanına layık bir şekilde nüzulünün olduğu sahabe-i kiram tarafından anlaşıldı Böyle kabul edildi, soru sorulmadı. Ben size söylesem, Harta Hira'yı aldım cebime koydum. Siz ne yaparsınız? Aldım cebime koydum kelimesini anladınız. Harta Hira ne? Bunu sorarsınız demez misiniz? Hocam, Harta Hira ne demek diye sorarsınız. Sormazsınız, ne yapamazsınız? Anlayamazsınız bunu. Değerli bir şey, hocam, dinine, dinine. Ha, Aferin bak değerli bir şey olduğu için ne yaptı Harta Hiram'ın değerli bir şey olduğunu anladı. Sahabe-i Kiram da sormadı. Ne için sormadı? Çünkü anladılar bunun nasıl kabul edilmesi gerektiğini. Allah Azze ve Celle'nin zatına ve şanına layık sıfatları vardır. Biz bunu olduğu gibi ne yaparız? Kabul ederiz. Manasını anlarız. Mahiyetini araştırmayız. Çünkü Allah Azze ve Celle mahiyetine ne yapmadı? Bahset. Haber vermedi, bahsetmedi. Bu kadar. Evet. Aksi takdirde inmek, konuşmak, işitmek, görmek, ilim, isteva gibi ifadeler dinleyen için açık seçik ifadelerdir. İstevayı Arap ne yapıyor? Duyunca anlıyor. Ha biz anlamıyoruz. Neden anlamıyoruz? Biz biz Türküz, Arap değiliz. Arap diline vakıf olmadığımız için biz bunu anlayamıyoruz. Ama bunu mütercimler doğru şekilde terceme ettiklerinde biz de bunun ne yapıyoruz? Ne manaya geldiğini anlayabiliyoruz. Evet. Hiçbir benzeri bulunmayan Allah Celle Şanuhu bunlarla nitelenecek olursa sıfat mevsufa yani niteleme nitelenene tabi olur ona has bir özellik olur deriz bu Allah'ın özelliğidir deyip işin içinden çıkarız. Onun keyfiyeti ise İnsanlar tarafından bilinemez. Yine bunun keyfiyetini bilemedik diye inkar ya da onu tevil etme yoluna sapmayız. Olduğu gibi kabul ederiz. Hiçbir şeye benzetmeden buna iman ederiz, itikad ederiz. Evet kardeşlerim bunun da bu rivayetinde senedi sahihtir. Bunu Musannıf Ebu Bekir bin El-Hatib'e ulaşan senediyle ne yapmış? Rivayet etmiş. Daha bir sürü ne var? Senetler var. Senetler isteyen olursa sonra ne yaparım? Söylerim. Evet. i̇bn Battay'a gelelim. Rahimahullah. Çağında yaşayan Hanbelilerin imamı Zahid bir imam Ebu Abdillah bin Batta El-Ukberi Rahimahullah Kendisinin derlemiş olduğu Üç ciltlik El-Ibane Adlı eserinde yer alan Tabi bu üç ciltlik, cilt kalın olur, iki cilde düşer. Cilt ince olur, üç cilde çıkar. Bende kalın olarak iki cildi var ama burada bu meseleleri dile getiren mübarek, üç cilt dediği için biz ne yapalım? Üç cilt diye zikredelim. Evet o Allah'ın arşı üzerinde mahlukatından ayrı olarak bulunduğuna, İlminin de mahlukatını kuşatmış olduğuna dair bir başlık adı altında şöyle demektedir. Hassat ve tabiinden olan Müslümanlar Allah Subhanahu ve teala'nın semavatı üzerinde arşı üstünde mahlukatından ayrı olduğu hususunda icma etmişlerdir. Ondan sonra 400-500 sene sonra biri çıkmış bunların zıddına bir şey söylemiş. Kardeşim yemek pişmiş. Niye buna sen soğuk su koyuyorsun? Döverler seni, döverler. Pişmiş aşağı su kattın diye döverler seni. Evet. Yüce Allah'ın celle şanuhu. Ve o sizinle beraberdir buyruğuna gelince bu ilim adamlarının dedikleri gibi yani muhakkık müştehitlerin dedikleri gibi onun beraberliğinden kasıt onun ilmidir. Yani o sizinle ilmiyle beraberdir demektir. Evet. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle'nin o göklerde de yerde de Allah'tır buyruğunun anlamına gelince o göklerde de Allah'tır, yerde de Allah'tır kendisine ibadet edilen ilahtır manasınadır. Bunun doğrulayıcı ifadesi de Rabbimiz Azze ve Celle'nin kitabında yer alan Zuhruf suresi 84. ayetteki o gökte de ilah olandır. Yerde de ilah olandır ayetidir. Yani göklerdeki melekler de Allah Azze ve Celle'ye itaat ediyor, ibadet ediyor. Yerdeki bütün mahlukat, insanlar, cinler, bütün yaratılmış olanlar da Allah Azze ve Celle'ye itaat ve ibadet ediyor. Hiçbirisi Allah'a Azze ve Celle'ye itaatten ve ibadetten ne yapmıyor? Yüz çevirme yetkisini kendinde bulunduramıyor. Bugün en gavur olan birisi dahi Gök gürledi. <gülüyor> Aman Allah'ım diyor. Ana yani Allah yoktu. Allah aşkına. Evet, He? Yani ateistler geldi. Sınıştık zaman Allah aşkına gözünü gitmek için söylüyorlardı. Adam ne diyor? Vallahi ben ateistim diyor. <gülüyor> Ana vallahi ateistmiş. Allah'a şahit tutuyor ateist olduğuna. <gülüyor> Sübhanallah. Bir insanın ağzıyla kulağı arasında ne var? Bak şu kadar bir fark var. Bunlar ağzıyla kulakları arasında ne kadar fark var bilmiyorlar. Evet. He. Şimdi kardeşler. Bakın bu batıl yollara sapan kimseler nasıl sapıyorlar? Yani batıl akideleri, batıl inançları, batıl fikirleri dile getirenler de Canları istediği gibi bir fikir ortaya çıkarmıyorlar. Onlar da Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyorlar kendilerine göre. Ama Kur'an-ı Kerim'in sahabenin anladığı gibi anlama ihtiyacını duymadıkları için batıla sapıyorlar. Bakın şimdi cehmiye ne diyor bakın. Hani dediler ya Allah Azze ve Celle her yerdedir. Nerede anarsan orada hazır ve nazırdır. Bu sözlerini hangi ayeti kerimenin Üzerine bina ediyorlar. Onu görelim. Üç kişi fısıldaşmayı versin. Allah Celle şanuhu mücadele. Suresi 7. ayeti kerimede ne buyuruyor? Üç kişi fısıldaşmayı versin. Muhakkak o yani Allah Azze ve Celle onların dördüncüleridir. Bu ayeti kerimenin nazmını bize delil olarak getiriyorlar. Ve şöyle diyorlar, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir ve bizim aramızdadır. Eğer ayeti kerimeyi bu kadar alırsan bu mana çıkar. Ama kardeşim ayeti kerime bu kadar değil, daha noktası konulmamış virgülde. Dur bakalım daha bir ayet daha var, bir cümle daha var. O cümleyi eğer göz ardı yaparsan bu bundan çıkar. Ama ayeti kerimeyi bitirmek lazım. Sonra bir meseleye cevap verebilmek için sadece bir ayet, bir hadisi alıp ortaya çıkmak olmaz. O mesele hususunda zikredilen bütün ilgili olan ayetleri alacaksın. Bütün hadisleri alacaksın. Sahabe-i kiramın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin anlayışıyla onları süzeceksin. Ondan sonra doruk noktaya varıp hükmü koyacaksın. Bak ondan sonra Allah ne buyuruyor Celle Şanuhu? Alimler ise burada onun ilminin söz konusu olduğunu belirterek ne yapmışlar? Buna mana vermişler. Yani diğer ayet ve hadislerin bildirdiklerini göz önünde bulundurarak bu hükme gelmişler. Daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle aynı ayetin sonunda şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir buyuruyor. Burada Allah Azze ve Celle'nin bilme sıfatıyla onlarla beraber olduğunu gösteriyor. Bu ayeti i kerimenin devamı olmasaydı adamlar bu şekilde bir inanca ne yapabilirlerdi? Gelebilirlerdi. Ama Allah ne buyuruyor? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle her şeyi çok iyi bilendir. Demek ki kulların yaptığını biliyor, bilmesiyle o kulları tarassut etmiş oluyor. Hükmü altına almış oluyor. Diğer taraftan İbn-i batt kendi senediyle buradaki maksat yani İbn-i batt kendi senediyle ne yapıyor bunu zikrediyor. Onun ilmidir diyenlerin görüşlerinde ne yapıyor? Sıralıyor. Yani bir mesele ortaya koymuş. Kardeşim ben böyle düşünüyorum böyle yaptım deyip kestirip atmamış. Ben bu sonuca ulaştım. Kabul ediyorum ama benden önce bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ulaştıran benden önceki şeyhler, alimler, üstadlar, hocalar var, müçtehitler var. Bunu da ne yapıyor? Bildirmiş oluyor. Ta ki insanlar ne yapmasınlar? E bunu İbn-i söylemiş. Doğru söylediğini ne bilelim? El-İsnâdu indi mined-dîn, levle-l-İsnâdu men şâ'e ma İsnat, dinin kendisindendir, dindendir. Leulel isnadu, eğer isnat ilmi olmasaydı, isteyen istediğini söylerdi. Bir şey söylüyorsan ne yapacaksın? Kimden duydun diye sorduğumda, ben falancadan, o feşmancadan, o ondan, o ondan, o ondan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gidinceye kadar bir isnat zinciri oluşturacaksın. E biz şimdi bu zinciri ne yapmıyoruz? Oluşturamıyoruz. Neden? Çünkü bizden Peygamber Aleyhisselatu vesselamdan sonra binlerce kişi, milyonlarca alim geçmiş. Ama bu mesele kaydetmiş, icma oluşmuş. Bu kadar isnat zincirinde olan kişileri saymak nedir? Yeterlidir. Zaten İbn-i Batta da ne yapmış? Saymış bunu. Evet. Bu kimseler, yani isnat zincirinde bulunan, i̇bn Battadan Battada'dan önce yaşayan ve bunu dile getiren kimseler, El-Dahhak, El-Tavri, Nu'im bin Hamad, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye. Subhanallah. Bunu da e, El-Uluv, Lil-Ali-L-Azîm. Bizim eserde ne yapıyor? Sayfa 280 ve 281'de zikrediyor. Evet kardeşlerim, şimdi gözünüzü açın bakalım. Dana'nın kuyruğu burada kopuyor şimdi. Ama tam koparmıyoruz. Birazcık. Abdul Kadir Geylani. Rahimehullah. Bak rahimehullah diyoruz. Neden? Biz Abdul Kadir Geylani'yi seviyoruz. Hangi Abdul Kadir Geylani'yi ama? Ehl-i sünnet olan, kitaplarında Kur'an ve sünnetten başka bir şey bulunmayan, Kur'an ve sünnete paralellik arz eden görüşleri olan Abdülkadir Geylani'yi seviyoruz. Neden? Abdülkadir Geylani rahimullah kendisi şeyhul Irak'ın şeyhı ve vaizlerindendir. Bir sürü eseri olduğu gibi, Türkçe'ye de Gunyetü Talibin adı altında terceme yapılmış bir eseri var. Herkesin evinde var. Şimdi ne yapalım? Bakalım Abdülkadir Geylani Rahimahullah'ın akidesi ve ameli neymiş onu bu cihette görelim. Biz bu Abdülkadir Geylani'yi yani bu sıfatları, Taşıyan Abdülkadir Geylani'yi seviyoruz. Allah rahmet etsin. Ama bizim sevmediğimiz, kabul etmediğimiz sanal bir Abdülkadir Geylani daha var. Uçan, kaçan, kendinden medet uman, kimseleri çomayla döven, kendisine müracaat eden çocuğu ölmüş bir kadına, kadın ne yapayım, elimden ne gelir melek, Ruhunu kabzetmiş Allah Azze ve Celle yüceltiyor, yükseltiyor dediği halde Ya Abdelkadir Geylani bana merhamet et deyip ağlayan kadının ağlamasına dayanamayıp hemen füze gibi ölüm meleğinin arkasına yetişip, ölüm meleğinin eline vurup, ölüm meleğinin elindeki torbayı, kabzettiği ruhları aldığı torbayı elinden alıp, ölüm meleğini dövüp, Bunlar ya böyle işte bunu anlatılıyor. Açın bakın YouTube'a. Açın bakın YouTube'a. Bir dahaki sefer ben size ne yaparım? Getiririm bunu dile getiren şahsiyetsizlerin sözlerini. Hem de videolarla. Evet. Abdülkadir Geylani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına almış da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle miraca çıkmış. Mesela. Abdülkadir Geylani'nin elinde Çok şenir. Nuh aleyhisselamın gemisi cüdd dağına ne yapmış oturmuş. İbrahim aleyhisselamı Abdul Kadir ateşten kurtarmış. Aziz billem ne Sanki bu Abdul Kadir yardımcı Allah, yardımcı ilah Harşavakallah. Allah'ın izin vermediği şeyleri yapıyor. Açın YouTube'a bakın. Abdul Kadir kimdir diye biz ehl Sünnet olan Bülkadir Geylani'yi seviyoruz Allah Azze ve Celle'nin onu bize şefaatci yazmasını istiyoruz Allah'tan evet ondan sonra ne yapıyor? ölüm meleğinin eline bir vuruyor elinden torba düşüyor torbanın içinden bütün alınan ruhlar dökülüyorlar her ruh hangi cesetten çıktıysa gidiyor onun içine giriyor Kadın da çocuğu ne yapıyor? <gülüyor> tekrar kurtulmuş oluyor ölüm meleğinin elinden. Böyle sanal bir Abdülkadir Geylani'yi biz kabul etmiyoruz. Yok zaten böyle bir Abdülkadir Geylani. Bu uyduruk bir Abdülkadir Geylani. Evet. <gülüyor> bir ciltlik Gunya isminde bir neyi var? Kitabı var. Bu kitapta şöyle diyor. Ayetlerle ve delillerle kısaca yaratıcıyı bilmeye gelince bu onun bilinmesi ve Allah Azze ve Celle'nin bir ve tek olduğuna kesin olarak iman edilmesi demektir. Nihayet şunları söylüyor. O arşın üzerine istiva etmiştir. Kardeşlerim burasını iyi dinleyin. Abdülkadir Geylani söylüyor bunu. Hakiki Abdülkadir Geylani. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 471 yani hicretten 471 sene sonra doğuyor. Mülkü ihtiva etmiş Allah Celle Şanuhu ilmiyle eşyayı kuşatmıştır. Bütün mülk Allah Celle Şanuhu'nun kabzesindedir. Güzel söz ona yükselir. Salih ameli de Allah Azze ve Celle yukarıya kaldırır. Onun her yerde olduğunu söyleyerek nitelendirmek caiz değildir. Abdülkadirgeyli Geylani söylüyor bunu Gunyet-ü Ama bakın Gunyet-ü başına neler getirmişler. Onu da şey söyleyeceğim. Aksine o Allah Celle Şanuhu semada arşın üstündedir denilir. Nitekim yüce Allah Celle şanuhu Rahman arşa istiva etmiştir. Er-Rahmanu alel arş istiva. Ayet-i kerimesinde böyle buyurmuş. Bunu herhangi bir tevil yapmaksızın mutlak olarak söylemek gerekir. Subhanallah. Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. İşte Abdülkadir Geylani hangi Kadiri tarikatına mensup olan kimse bu şekilde inanıyor buna? Hiçbir Allah-u Teala'nın Azze ve Celle arşın üzerinde oluşu kendisine risalet verilmiş her Nebi'ye indirilen kitapta zikredilmiş bir husustur. Ben de Tevrat var, İncil var, Zebur var. Zebur'da bile Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semanın üzerinde olduğunu ne yapıyor? Bugün kaydetmişler. Evet. Arşın üzerinde oluşunun da keyfiyetlendirilmesi, yani şöyledir, böyledir denilmesi söz konusu değildir. İşte İmam'ın rahimehullah akidesi bu. Türkçemizde Türkçemize Künye Talib'in İlim ve Esrar Hazinesi adı altında tercüme edilen bu güzide eser ne yazık ki tercüme edenler kendi fasit akide ve amellerine bazı yerler ve yönlerden uymadığı için bu tercümeyi yaparken buraları kasten çevirmemişlerdir. Allah Adam kendisi söylüyor çevirmedik diye. İftira atmıyorum. Kaydedin. Gidin evde bakın. Varsa günahı tut talebin. Bak ne diyor şimdi? Bunu çevirmemişler. Ama çevirmediklerini de ne yapıyorlar? Şöyle dile getiriyorlar. <gülüyor> Bunu da şeyh'in hambeliliğinden dolayı. Hani dört mezhebin dördü de haktı. Hanbeli de haktı, Maliki de haktı, Şafii de haktı, Hanefi de haktı. Eğer dördü de haksa bunu kabul ediyorsan peki Kadir Geylani Hanbeli mezhebinden bunları kabul etti de. Ama bu görüş Hanefi'nin görüşüne uymuyor de. Şafii'nin görüşüne uymuyor de. Ameliciyette o şu hadisi almış, öteki bu hadisi almış, aralarında bu fark var de. Kardeşim sen terceme yapıyorsun, kitap yazmıyorsun. Terceme yapıyorsan kitabın musannafı yani kitabı kaleme alan adam eğri de söylese, doğru da söylese sen onu olduğu gibi terceme edeceksin. Altına da talik düşeceksin. İşte bu böyle söylemiş ama isabet edememiş. Ercah olan kavim budur diyeceksin. Sen müterc mütercimlik yapıyorsun. musun? Aslında mütercimlik yapmıyorsun. Yeni bir kitap yazıyorsun sanki. Bak ne yapmış. Bunu da Şeyh'in hanbeliliğinden dolayı Türk okuyucusunun yanlış anlamasına fırsat vermesin diye yaptık. Gibi masumane bir sebebe dayandıklarında söylemekten geri kalmamışlar. Yani İmamın Rahimahullah salim ve sahih olan. Akidesini bu şekilde terceme ederek ne yapıyorlar ortadan kaldırıyorlar. Ta ki aa, Abdülkadir Geylani de rahimahullah bunu bu şekilde kabul edip buna böyle iman ediyormuş. Bunu bu şekilde kabul etmek lazım. Kardeşim adamın imanı buysa biz bunu kabul etmiyorsak nasıl akidesini e, kabul etmemez durumuna gelebiliriz. Amelini kabul ederiz, def dümbelek çalarak oynarız, şiş sokarak bilme, efendim, bilmem ne yaparız. Halbuki böyle bir şey de yapmadı Abruk Hadi Evet bakın şimdi Berekat yayınları İstanbul 1977 baskısı sayfa 6 da bu söylediklerim zikrediliyor A Faruk meyanda mütercim gidin bakın evde var mı yok mu Evet son söz olarak Müteahhirin ulama, bu itikadi durumları bazılarının akli yaklaşımlarıyla yaptıkları itirazları bertaraf etmek için müteşabih olan bu kelimelere çeşitli zorlama teviller getirerek esas manalarını terk edip akla hitap eden ama sahabenin, tabiinin ve müctehid imamların uygulamalarına, algılamalarına ters düşen bir şekilde tevil yoluna gidip mana ve mefhum erozyonuna uğratarak akli ve ilmi yaklaşıyoruz diyerek değişik manalarla sahabe yoluna tabi olmaktan ve asıldan ayrılmışlardır. Bunu dile getiren kimselere şöyle demek hakkımız değil mi? Sahabe ilimsiz miydi? Siz ilmi yaklaşıyorsunuz bu mevzulara. Sizin aklınızı kurcalayanlar onların akıllarına gelmedi mi? Arapçanın inceliklerine onlar sizin kadar vakıf değiller miydi? Yahut da siz Arapçaya onlardan daha mı çok vakıfsınız ki onların bilemedikleri, dile getirmedikleri mevzuları ne yaptınız? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 700 sene sonra, 1000 sene sonra dile getirdiniz. Evet. Kardeşlerim, bu şekilde soru sorduğumuzda bu bidat ehli bunlara cevap veremeyecekler. Diyemeyecekler ki biz asaptan daha alimiz. Bunu derlerse herkes anlayacak bunların Efendimiz, Süleyhün, Firavun ve Deccal'ın adamları olduğunu olduğunu. Ve sahabe-i kiramı teala ilimde, anlayışta, kavrayışta ve düşüncede alçaltamayacaklarına göre o ki bunları kabul ediyorsunuz, onların bu dinde ne kadar üstün bilgi sahibi olduklarını bunların dine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği değer gibi değer verdiklerini kabul ediyorsunuz. Sahabeyi her cihette kendinizden üstün görüyorsunuz Üstün görüyorlarsa. Görmüyorlarsa zaten bir daha tehli bunların sözlerine itibar edilmez. Neden o zaman onlar gibi iman etmiyorsunuz deriz. Evet. sahabeyi Kiram'ın Rızvanullah Teâ aleyhicma'in, yollarına çıkmayan her yolun batıl olduğunu söyler, onlara ulaşmayan dini, ilmi ve bilgiyi, onlara yapılan muhalefeti dinin dejenere olmasının sebebi sayarız. Evet. Rabbim Azze itikadi ve ameli yönden sahabeye benzememizi, ve onlarla beraber haşrolunmamızı bize nasip etsin. Amen. Sahabe gibi kabul edip, sahabe gibi amel edip gözün aydın bitti. <gülüyor> Sahabe-i kiram gibi... Hayat sürmeyi Allah bize sevdirsin kolaylaştırsın. ve kolaylaştırsın. Bismillahirrahmanirrahim. ala Muhammedin ve ala alihi wa sābihi ajma'in. Ve, ve ahiru rabbil rahmatullahi wa barakatuh.